Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu Aleyhi Resulillah. Ay ve güneş tutulduğunda neden namaz kılınır? Güneş ve ay tutulmaları, yani kusuf ve husuf namazları denilen iki özel ibadetin vaktidir. Yani bu vakitlerde güneş ve ay tutulduğunda kusuf ve husuf namazı kılınır. Tabi bunu neden yapıyoruz? Peygamberimiz yaptığı için ve sahabesi yaptığı için. Abdullah İbn-i radıyallahu radiyallahu şöyle haber veriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümünden ne de hayatından dolayı tutulmaz. Ancak onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Onları gördüğünüzde hemen namaza durun buyurdu. Bu Buhari'de, Müslim'de, Nesli'de ve diğer hadis kaynaklarında geçen bir sahih rivayettir. Bu güneş ve tutulması olayı olduğunda sahabeler ve peygamberimiz mescitlere koşmuş ve namaz kılmışlardır. Yine Ebu Musa radıyallahu an şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında güneş tutuldu da korkarak kalktı ve Allah'ın gönderdiği bu ayetler hiç kimsenin ölümü ve hayatı için olmaz. Fakat Allah onu kullarını korkutmak için göndermektedir. Güneş tutulması gibi bir şey gördüğünüz vakit Allah'tan korkarak istiğfar ve onu anmaya yönelin buyurdu. Bu da yine sahih bir rivayettir. Burada özellikle iki rivayette de şu dikkat çekici konu var. Kimsenin yani bu husus kimsenin ölümü ve hayatı için olmaz. Güneş ve ay tutulması. Bir takım insanlar bunları bazı olaylara bağlamaya çalışıyorlar. Bu da doğru değil. Yani bu Allah'ın kullarına gönderdiği, yani onları korkutmak için, uyarmak için gönderdiği ayetlerden, delillerdendir. Aslında sahabe sadece bunu güneş ay tutulmasına münhasır kılmamışlardır bu iki hadisiye. Bütün felaketlerde, sel, yangın, zevzele ve düşman tehlikesi gibi durumlarda da mescitlere koşmuşlar ve Allah'a yönelmişlerdir. Ee, bu e, peygamberimizin sünnetidir. Ve sahabe de böyle yapmıştır. Bu namazları biz bu nedenle kılıyoruz. Peygamberimizden böyle öğrendiğimiz için kılıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.